Dünyada buna sabreden, ahiret ateşinde yanmayacaktır. Yani kadının eşi hakkında kocasına kızması kötü hasletidir. Kocasının buna riayet etmesi de kocası için fenalıktır. Kocasının harama meylinden dolayı ondan kızan ve gayretli olan kadın ise cehennem ateşini görmeyecektir. Yani kocasını haramdan sakındıran kadın cennetliktir. Aynı zamanda kocasını haramdan sakındıran kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını almıştır. Avretlerin Çeşitleri ve işaretin Mahzurları 1. Erkeğin Erkeğe Karşı Avreti Erkeğin avreti dizle göbek arasıdır. İmam-ı Azam'a göre diz de avrettir. aleyh bir erkeğin diğer bir erkeğin avretine bakması haramdır. Mü'min bir erkeğin avreti dizle göbek arasıdır. Mealindeki hadis-i şerifte erkeğin avreti beyan olunmuştur. İmam Şafi'inin mezhebine göre Dizle göbeğin birer cüzleri de avrettir. Diz ve göbeğin bir kısmı örtülmezse avretinin tamamı örtülmemiş olur. Dizlerin üstü avrettir, göbeğin altı da avrettir. Hadisi şerifiyle Müslüman bir adamın avretinin açılmaması beyan olunmaktadır.